Bismillahi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissemâ ve hussemî'ul alîm Değerli müminler, bu akşamki konumuz yetimlere, fakirlere, yoksullara bakmak, onları doyurmak, onların ihtiyaçlarını gidermek hakkında olacaktır. Değerli kardeşlerim, yetim, Çocuk yaşta iken annesini babasını kaybeden veya anne babasından herhangi birini kaybeden çocuğa verilen isimdir. Şüphesiz ki bakılmaya en muhtaç taife yetimler taifesidir. Özellikle yetimin görüp gözeteni yok ise Toplumun bütün fertleri, onu tanıyan, tanımayan, onun etrafında, çevresinde yaşayan bütün komşuları, o yetime bakmakla mükelleftir, sorumludur, bakmadığı takdirde günahkar olur değerli kardeşlerim. O yüzden yetime bakmak, yoksullara, fakirlere bakmak, onları doyurmak, Yüce Rabbimizin biz Müslümanlara vermiş olduğu bir emridir, bir görevidir. Şüphesiz ki bütün ibadetlerde olduğu gibi fakire, fukaraya, miskine, yetime bakmanın da Allah katında çok büyük ecirleri, sevapları vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor ben ile bir yetimi kefaleti altına alan bir Müslüman cennette şöyle izliyor. İşaret parmağıyla orta parmağını göstererek yani cennette biz yan yana oluruz diyor. Cennette biz komşu oluruz diyor. Dolayısıyla Allah'ın Resulüne cennette komşu olabilmek, cennete girebilmek cennetin en büyük makamlarına ulaşabilmek Rafihtel-Ala'ya ulaşabilmek için muhakkak ki eğer etrafımızda çevremizde bir yetim var ise ona bakmak onun yardımına koşmak durumundayız değerli kardeşlerim Dullar da aynı kefede incelenmesi gereken bir taifedir. Dul, yetim ve fakirlerin ihtiyacına koşan kimse Allah yolunda cihat edenlerle gündüz oruç tutup gece kıyam namazına kalkanlarla aynıdır buyurulmaktadır. Değerli kardeşlerim görülüyor ki yetimlerin kimsesiz ve fakirlerin yardımlarına koşan ve ihtiyaçlarını karşılayan müminlere büyük mükafatlar hazırlanmış. Yüce Rabbimiz onlara büyük mükafatlar vaat etmiştir. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de mümini ve cennetlik müminlerin vasıflarını zikrederken karşılık beklemeden yetime yemek yedirmeyi ve yine yetim taifesinde değerlendirilecek olan fakirlere, miskinlere yemek yedirmeyi saymıştır. Bakınız Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor Onlar yemeğe ihtiyaç ve istekleri olduğu halde yani ellerindeki yemeğe rızka ihtiyaçları olduğu halde onu yoksula yetime ve esire yedirirler İhtiyaç fazlasından değil ihtiyacı olduğu halde Madem ki çevresinde bir yetim var Madem ki çevresinde bir fakir Bir miskin Bir aç insan var Elindeki lokmayı Onunla paylaşırlar diyor Kim için söylüyor? Sevdiği ve muttaki olan kulları için bunu söylüyor Allah'ın sevdiği kullar bu evsafı taşır bu sıfatı taşır diyor ve şöyle derler ayetin devamında biz sizi ancak Allah rızası için yediriyoruz malından rızkından yemeğinden içeceğinden yediren o insanlar derler ki biz sizden bir karşılık beklemiyoruz ey yetim ey fakir kişi Sizden bir karşılık beklemiyoruz. Sizi sadece Allah rızası için yediriyoruz derler. Sizden buna karşılık herhangi bir beklenti, bir menfaat, e, beklentisi içerisinde değiliz. Aynı zamanda sizden bir teşekkür ve minnet de istemiyoruz. Minnet duymanızı istemiyoruz. Teşekkür, borçlu değilseniz, bize teşekkür etmek zorunda değilseniz, teşekkür beklemiyoruz. Biz Allah'tan bunun karşılığını bekliyoruz. Şimdi değerli kardeşlerim, bazı kardeşlerimiz bir fakire yardım ettiğinde nankör der. Bir teşekkür eder insan. İnsan bir iyilikten anlar gibi laflar söyler. Bunlar iyiliğin zayi olması manasına gelmektedir. Çünkü eğer sen o iyiliği Allah rızası için yaptıysan bir teşekkür ve karşılık bekleneceksin. O insan teşekkür etmese de Etmeyebilir. Etmediğinden dolayı etse iyi ama etmediğinden dolayı sorumlu değildir ve herhangi bir e, günah da işlememiştir değerli kardeşlerim. O yüzden madem ki bu yardımlar, yedirmeler, içirmeler, giydirmeler Allah rızası için yapılıyor o halde karşılığını sadece ve sadece Allah'tan beklememiz gerekmektedir değerli kardeşlerim. Müslümanlar arasında bir yetimi alıp yediren, içiren kimse, eğer affedilmeyecek bir günah işlemediyse Allah onu cennetine koyacaktır buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Fakir ve yoksulları arayıp gözetip onları yediren içiren kişi Cennettedir. Yine e, başka bir hadis-i şerifte fakir ve yoksulları arayıp gözetiniz diyor. Biriniz ki siz ancak fakirleriniz sayesinde yardım görür ve rızık görürsünüz. Bu önemli bir hadis. Çünkü değerli kardeşlerim hani atalarımız da söyler ya biz günahkarız derler hani biz kurtların, kuşların, börtü böceğin hakkını yiyoruz falan derler biliyorsunuz. Bunun bir mantığı var işte. Allahu Teala, allah Allahu Teala'nın Peygamberi diyor ki, siz ancak fakirleriniz sayesinde rızıklandırılırsınız. Yoksullarınız sayesinde rızıklandırılırsınız. Eğer fakire yardım ederseniz, eğer yoksula yardım ederseniz, bu sizin rızıklanmanız için bir sebep teşkil eder. Yağmurun yağması için ...bir sebep teşkil eder. Rızkın bol olması için bir sebep teşkil eder. Afetten, selden, kıtlıktan, kuraklıktan muaf tutulabilmeniz için bir sebep teşkil eder. Öyleyse toplumun emniyet swoopları, bereketin kapısı, yağmurun kapısı, huzurun, mutluluğun, bolluğun, bereketin, zenginliğin kapısı, güvenliğin kapısı... Fakir fukarayı gözetmekten geçiyor, yetimleri gözetmekten geçiyor, yoksulları gözetmekten geçiyor, onları yedirmekten, içirmekten, giydirmekten geçiyor, onların dertleriyle, problemleriyle ilgilenmekten geçiyor değerli kardeşlerim. Değerli müminler, içimizdeki mal mülk sevgisi maalesef bu konudaki görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmememize sebep oluyor. Dolayısıyla mala olan düşkünlüğümüz, mala olan sevgimiz, mala olan hırsımız bu güzel amellerden bize alıkoyuyor. Öyleyse her Müslüman ne zaman ki içinde mala karşı bir aşk, bir hırs, aşırı bir sevgi, aşırı bir muhabbet hissederse derhal kendini muhasebe altına alacak, kendini muhasebe edecek, kendini kontrol edecek. Nereye gidiyorsun? Bu mal, mülk, sevgisi nereye böyle Aklını başına al. Bu dünyanın malı kimseye kalmadı. Sultan Süleyman'a kalmadı. Sana da kalmayacak. Kefenin cebi yok. Hiçbir şey götüremeyeceksin. Aklını başına al. Senin fakire fukaraya vermiş olduğun mal seni kurtaracaktır. Dünyaya bıraktığın mal seni kurtarmaz. Değerli kardeşlerim. Elbette bir insanın çoluğuna çocuğuna mal bırakması sevaptır. Fakat eğer bir insan sadaka vermediyse, zekatını vermediyse fakire fukaraya hakkını vermediyse, malını zekatla temizlemediyse maldaki fakirin fukaranın yoksun hakkını çıkarmadıysa değerli kardeşlerim maalesef o insan hata yapmıştır çoluğuna çocuğuna malını miras olarak bıraksa bile hata yapmıştır bakalım çoluğu çocuğu babasından aldıkları o malı Babaları için hayırlı hasanatta kullanabilecekler mi? Kaç kişi kullanıyor? Yüzde kaçını kullanıyor? Milyonda birini kullanıyor? Binde birini kullanıyor? Ama sen hayattayken Elinden geldiği kadar bunu yapmakla mükellefsin Olur ki çocuklar hayırsız olur Senin balından Allah yolunda vermezler Yerler, içerler Hatta kötü yolda kullanırlar Ve sen bu şekilde tabi günahkar olmazsın Çünkü sen onların yapmış olduğu işlerden mesul değilsin Fakat Değerli kardeşlerim bırakmış olduğun maldan da bu şekilde bir fayda görmezsin. Ahirette hiçbir fayda görmezsin. Çünkü senin malın kötü yolda harcanıyor. İçkide, kumarda harcanıyor. Zinada harcanıyor. Eğlencede harcanıyor. Haram işlerde harcanıyor. Zevki sefa da harcanıyor. Allah yolunda harcanmıyor. Kur'an yolunda harcanmıyor. Fakir fukara'yı doyurmada harcanmıyor. Diğer vesail. Allah yolundaki işlerde, Allah yolunda cihatta harcanmıyor dolayısıyla. Eğer ki sen dünyadayken malınla ilgili doğru bir tasarrufta bulunmadıysan, kendini kına ve ahirette hiç kimseyi kınamaya da hakkın olmaz değerli kardeşlerim. Yüce Rabbimiz bu fakir hukara yetim hakkındaki sorumluluğu yerine getirmeyi sarp bir yokuşu çıkmaya ve tırmanmaya benzetiyor kuranda diyor ki Elem najallehu aynayn biz o insana iki göz vermedik mi ve <gülüyor> lisanaw bir dilde de iki dudak bir dil ile iki dudak vermedik mi yani konuşabilecekleri wahadeyna <gülüyor> wahadeen onlara kurtuluşun iki yolunu göstermedik mi Dünya ve ahiret kurtuluşunu göstermedik mi? Felak tehamel akabe. Bu insan maalesef akabeyi geçemedi. Sarp yokuşu çıkamadı. Sarp yokuşu nedir? Dünya sevgisi. Mala karşı aşırı hırs. Dünyada uzun ömürlü olduğunu zannetme olayı. Dünyayı sevme olayı. Dünyanın zevkine sefasına dalma olayı. Akabe. Engel, sarp yokuş budur. İnsan maalesef sarp yokuşu çıkamadı. Yani insan imtihanı kazanma yolunda başarı gösteremedi. Yani insan nefsine yenik düştü. Nefsini yenmek suretiyle Allah'ın yolunda malını, mülkünü harcayacak kıvama gelemedi. İnsanoğlu dünyayı gözünde bir hiçbir göremedi. Maalesef dünyaya yöneldi. Maalesef Akabe'yi geçemedi. Akabenin ne olduğunu sen biliyor musun ya Muhammed? Sallallahu aleyhi ve sellem. Fekkur akabe O sarp yokuşu çıkmak. Köleyi azat edebilecek bir kıvama gelebilmektir. Köle azat etmek kolay bir iş değil. Çünkü Köle azat etmek büyük bir parayla olur. Önceden şimdi yok ama önceden öyleydi yani. Köle azat edecek kadar parayı herkes vermez. İşte köle azat edecek kadar bir payı parayı verebiliyorsan, köle azat edebiliyorsan, akabenin bir bölümünü geçmiş olursun. O itgam fi yom <gülüyor> Kıtlık anında, kıtlık vakitlerinde, kıtlık günlerinde miskin, fakir, yoksulları doyurmaktır akabeyi geçmek. Akabeyi geçmek, fakir fukarayı kıtlık gününde, aclık gününde doyurmaktır. Akabeyi geçmek, köle azat edebilmektir. Devamında ayetin yetimen zâ mekrabe veya Akraban olan bir yetime bakmaktır akabeye geçmek. O sarp yokuşu geçmek. O aşağılamayacak, insanların çoğunun aşmakta zorluk çektiği sarp yokuşu çıkmak. Yetime bakmaktır. Akraban olan yetimden başlamak üzere yetimleri doyurabilmek, onları yedirebilmek, onları içere, içerebilmek, onları kollayıp gözetebilmektir. Tozu toprağa karışmış evi barkı olmayan bir kenara itilmiş bir miskini yedirmek içme, içirmek ona bir barınak sağlamaktır akabeyi geçmek şimdi bakıyorsunuz şehirlerde yol kenarlarında insanlar yatmış bazı insanlar yaşlı efendim saç sakal birbirine karışmış üst baş yırtık Karnı aç Perişan bir şekilde yatmış bankların üzerine Veya bina kenarlarına Hava soğuduğu zaman da orada ölüp kalıyor E bütün Bir Türkiye olarak Günahkar değil miyiz O insanlara yardım elimizi uzatmıyorsak Devlet günahkar olur Millet günahkar olur Vatandaş günahkar olur Onların elinden tutmak lazım Onlar bir insan Bugün değerli kardeşlerin Birçok yerde başı dertte olan bir kediyi köpeği kurtarmak için itfaiyeler efendim hayvan hakları savunucuları seferber oluyor. Paralarını seferber ediyorlar. Ama çok ne gariptir ki bir insanı kurtarmak için aynı kuruluşlar görev almıyor, seferber olmuyor. Bunlar çok yanlış şeyler değerli kardeşlerim. Akabeyi geçmek o insanlara bakmak ile olur. Sırp, sarp yokuş çıkmak o insanların kollayıp gözetmek ile olur. Bunlar isteseydi allah Teala onlar yoksul olmazdı, fakir olmazdı. Biz onlarla imtihan oluyoruz. Biz onlarla imtihan oluyoruz. Değerli kardeşlerim o yoksul o fakir orada ölüp gider cennete girer ama ona seyirci kalan o Müslüman var ya cennete giremez. Kim kaybediyor? Acından ölüp giden ve cennete giren mi kaybediyor acından ölene seyirci kalıp cehennemi hak eden mi kaybediyor kazanıyor Allah Celle Celle. elbette ki ona seyirci kalanlar kaybediyor değerli kardeşlerim Allah cümlemizi yetimin hakkını görüp gözeten yetimi kollayan onu yediren içiren kullardan olmayı nasip etsin cümlemize. Ayetin devamında: tüm kana mine'llezîne âmenû ve tevâsavû bi's-sabri ve bil Daha sonraki iman edenler birbirlerine sabrı, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, merhametli olmayı tavsiye edenler, birbirlerine merhametli olmayı, insana merhametli olmayı, yaradana Yaratılana, yaradandan ötürü saygılı olmayı, sevgili olmayı, merhametli olmayı birbirlerine tavsiye edenler akabeyi geçmiştir. O zor imtihanı başarmıştır. Sarp yokuşu çıkmıştır, kazanmıştır. Ulaiike ashabul meymene. İşte bu şekilde kazançlı olanlar amel defterleri sağ tarafından verilen kişilerdir. Yani cennet ile müjdelenecek olan kişilerdendir. Değerli kardeşlerin yine Ma'un suresinde e ra'ytel lezî yukerribu biddîn din gününü hesap günü yalanlayanı gördün mü ya Muhammed? fe zâlikellezî yedû'l yetîm o var ya o aha toplumda görmüş olduğun yetimi itip kakanlardır. Yani din gününü yara, yalanlayanların eşdeğer bir sıfatı da ...toplumdaki yetimleri itip kalkmaktır. Yetimi itip kalkmaktır. Din gününe inananlar, ahirete inananlar ancak Allah rızası için Allah'ın fakir ve yoksul olarak... ...imtihan vesilesi olarak yaratmış olduğu fakir kullara yardım ederler. İşte o vicdansızlar, din gününü yalanlayanların vicdanı olmaz, merhameti olmaz din günü yalanlayan kim varsa onun merhametsiz olduğunu görürsün. İnsana karşı, hayvana karşı merhametsiz olduğunu görürsün. İşte ayet-i kerimede onu söylüyor. Fedail kelledi ol yetim. O işte var ya o yetimi itip itip kakandır diyor. Fevelu'l mislin. Ennazehum an Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki namazlarını vakti vakti dışında kılarlar. Namazların geçir, vaktini vakti geçirirler. Namazları konusunda gaflete dalmak suretiyle namazlarını yani ne yaparlar? Kazaya bırakırlar bilerek. Onlara yazıklar olsun. Fedailik elledi. Yedu'l ey efendim. Feve ile misallin an salatihim sahun. Alladene yura'un namazını o bilerek geçirenler var ya aslında onlar gösteriş yapıyorlar onlarda her türlü hayrı engelliyorlar demek ki namazı konusunda samimiyetsiz olanlar her türlü hayrın önünde engel olanlardır aynı zamanda her türlü hayrın önünde engel olmayanlar her türlü hayra yol verenler her türlü hayrı salık verenler işte onlar namazına da düşkün olan namazını dosdoğru kılanlardır tam tersi namaz konusunda gevşek davrananlar Yetim konusunda da gerçek davranırlar maalesef. Değerli kardeşlerim, bu konu tabii ki çok uzun. 10 dakikada niye anlatacaksın? Hangi konuyu dile getireceksin? Birçok ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler hazırlıyoruz ama bunları akletme, nakletmek için vakit bulamıyoruz. Allah az sözle çok şey anlayanlardan bizleri eylesin. Allah-u Teala yetimin, fakirin, fukaranın hakkını gözetenlerden eylesin. Allahü Teala yapmış olduğumuz bu husustaki yardımlarımızı ihlaslı yardımlar olarak bizlerden kabul eylesin. Bu ahruda vana elhamdülillahi rabbil alamin. O sallallahu aleyhi ve ve